إن اللَّهَ مَلَاكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهِ صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ عَلَى آل سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ لِعَدَدِ aleyhi ve aleyhim kesiran ve ve barik ala jami ve rabbi alamin Hayya umm alamin sayidina Muhammedin Allaikmalül Âlâmın Seyyidina Muhammedin salavat. Allaşrifül Âlâmın Seyyidina Muhammedin salavat. Allah seyyidina Muhammed ﷺ misafir ve ﷺ misafirini muhabbette ve ﷺ ﭘ.alîne dördüncü ﭘ.alîne ﭘ.alîne ﭘ.alîne ﭘ.alîne ﭘ.alîne ﭘ.alîne ﭘ.alîne ﭘ.alîne ﭘ.alîne ﭘ.alîne ﭘ.alîne وما توفيقي وعتصامي الله بالله قد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعود بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم إذا قيل انشجوا فانشجوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله بما تعملون خبير صدق الله العظيم اللهم أنفعنا بالقرآن العظيم مبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين Sahirullah <gülüyor> el Hayy bil Hayy la defa'at ve la illa Azim Allahu Teala ve tecaddüs hazretlerine sonsuz hamd ü senalar ederiz ki bizleri bu ilim yoluna yürümeye ve bu meclislerde bulunmaya muvfak eyledi. Ölünceye kadar Rabbim bu yolda yürüyenlerden eylesin. Amin. Resulullah buyurdu ki sallallahu teala aleyhi ve sellem men seleke tarikan yeltemisu fi ilmen seheleallahu lev tarikan lel jenne. Kim bir yola girer ve o yolda ilim talebinde bulunursa, yani bir ayet duymak için, bir hadis dinlemek için bir mesele öğrenmek için Allah'ın dininden kitabından Celle Celaluhu evet, onun yoluna yürürse o yolda yürümesi sebebiyle Allahü Teala ona cennete giden yolu kolay eder. Allah ın, Allah ın, Allah ın, Allah ın. Rabbim cümlemize bu mübarek yollarda yürümeyi nasip ettiği gibi Amin. cennet yollarında da kabirden mahşere kalktığımızda kolayca yürümeyi engel çıkmadan cennetine girmeyi nasip eylesin. Amin. Demek bir insan bu yolda yürüyebiliyorsa ilim yolunda, namaz yolunda, cemaat, zikir, sohbet yolunda, cihat yolunda, Allah'ın dininin ilmi yolunda yürümek ona nasip edildiyse anlasın ki bu bir alamettir, bu bir müjdedir ki cennet yolu da ona açılmıştır elhamdülillah. <gülüyor> Rabbim sonuna tamamına erdirsin. <gülüyor> bu yolda şimdi yürürsün ama bakarsın sonunda cayarsın, kayarsın, ayrılırsın işte felaket orada gelir. İkincisi ve Allah'ın dinini celle celaluhu öğrenmek isteyenlere melekler o kadar heves eder ki Allah'ın melekleri onun dinini öğrenmek isteyenlere o kadar efendim muhabbet gösterir ki onlar ilim yoluna yürürlerken, melekler onların ayaklarının altına kanatlarını gererler. Şimdi diyorum, soruyorum millete, dünyanın kralı gelse, Amerikan reis gelse, başbakili gelse Türkiye'ye, ayağının altına ne sererler? Halı sererler. Peki siz bu yola yürürken sizin ayağınızın altında nelerle melekler kanatlarını gererler. Bu ne yoldur? Kendimiz beş paralık adam değiliz ama yolumuz büyük yoldur elhamdülillah. Kendimizi beğenmeyelim. Bizde iş yok ama yolumuz yolumuz eşsiz sonsuz bir saadet yoludur elhamdülillah. Ve innal alime la yestagfir lehu men fi's semawati fi'l hatta luhitan fi'l bahri bir alim kişi yani Allah'ın dinini bilen, bildiğiyle amel eden, ihlas sahibi bir insan için, günahlarının affı için, göklerde ne kadar melek varsa onun için istiğfar eder. Ya Rabbi bu alim kulunu affet. Öyle ya kul kusursuz olmaz. İnsan ne kadar alim olsa günahı da olur. Yerde ne kadar canlı mahluk var ise hepsi onun için istiğfar eder. Ya Rabbi bu kulu mağfire eder. Bak Allah'ın dininin, ilminin kıymetine bak. Ya bu besmelesiz kitapların ilmini öğrenseydin en büyük profesör olsaydın bütün dünyanın üniversitelerini bitirseydin bu melekler bu hayvanlar senin için istiğfar eder miydi? Etmez. Ama Allah'ın dininin ilmini tahsil edersen Denizdeki balıklara kadar Resulullah Efendimiz buyuruyor bunu hadis-i şerif kütüb şiddete Denizlerdeki balıklara varıncaya kadar bütün canlılar Ya Rabbi bu alim kulun için e, istiğfar ediyoruz bunu mağfiret eyle diye dua ediyor. Denizdeki balıklar Allah'ın dininin alimleri için istiğfar ediyor. Zalimler için de bütün canlı mahluk beddua ederler. Allah muhafaza. Hatta Hanafis, pislik böceği demektir. Pislik böcekleri bile onlara lanet ederler. Yağmurlar kesildiği vakit kuraklık olduğunda, hayvanların rızkı tükenip, efendim, aç kaldıklarında, Allahümme l'an beni ya Adem. Febizüm min annel katr. Ya Rabbi, Ademoğullarının günahkarlarına, asilerine, fasıklarına lanet et, onların uğursuzluğundan yağmurlarımız kesildi diye beddua eder. E şimdi içki içen, kumar oynayan, zina eden, şarkı dinleyenle, Şurada gelip Kur'an dinleyen adam bir midir? Fakat Allah'ın dininin ilmine gelene balıklara kadar istiğfar ediyor. Allah'ın dininden ayrılanlara pislik böcekleri bile lanet ediyor. İşte biz inşallah o meleklerin, yeryüzündeki bütün canlıların ve hatta balıkların dahi istiğfar ettiği ee, kimseleri sevenlerdeniz ve o meclislere gelenlerdeniz elhamdülillah ya Rabbi cümlemizi meleklerinin ve bütün canlı cansız mahlukatın istiğfarına ehil eyle ya Rabbi Amin. onların hakkında muğafirat talep ettiği kullarına ilhak eyle ya Rabbi Amin. Amin. o günahsız ağızlardan senin için af isterlerse sen de günah bırakırlar mı ona göre dikkat edelim dünyada yerimizi belli edelim Allah'ın alimlerini, velilerini, dostlarını sevelim. Biz o alimlerden değiliz. Biz o velilerden değiliz. Ama biz onları sevenlerdeniz elhamdülillah. Resulullah'a sordular ki sallallahu aleyhi ve sellem. اَلْمَرُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ ya Resulallah, bir adam bir cemaatı seviyor, bir alimi seviyor, bir veliyi, bir şeyhi, bir evliyayı seviyor. Fakat onlara amelce yetişemiyor. Onlar kadar namaz kılamıyor, gece teheccüde kalkamıyor veya onlar kadar nafile oruç tutamıyor. Onlar kadar ilmi yok, dua bilmiyor, Kur'an bilmiyor, tefsir hadis yani... Tabi onların ilme yetişmek herkese mümkün değil. Bu adamın hali ne olur? soruluyor. Resulullah Mevzu da Elmer o meru Kişi sevdiğiyle beraber olur. İnşallah. Yani onun kadar amel edemese de. Çünkü onun kadar namaz kılamasa, zikredemese, Kur'an okuyamasa, dua edememse onu sevdiği için onunla beraber olur. Bir sahabeden bir zat geliyor. Mete ya Resulullah, kıyamet ne zaman kopacak? Ey Allah'ın Resulü diye soruyor. Kıyamet tabii gayip ilmindendir. Kimse onu Bilemez. Vaktini bildiremez. Resulullah Efendimiz de o sorana sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Ma adettü leha. Sen kıyamet için ne hazırladın? Da kıyamet ne zaman kopacak soruyorsun. Şimdi kopacak desem hazır mısın? O da uyanık çıkıyor. Cevabında diyor ki Ma adettü leha. Min kesir salatin ve la savmi ve la sadaka velakinni yuhibbu ve Benim kıyamet için farz namazlardan başka çok nafile namazım, çok sadakam, evet çok nafile orucum yok ama ben Allah'ı ve peygamberini seviyorum diyor. Rasulullah bize onu nasıl ispat edeceksin? Sen yalan söylüyorsun. Vahd böyle kuru kuru lafla olmaz demiyor. Ne buyurdu? En me'amen ahbepte sen sevdiğinle berabersin hadi bakalım efendim kardeşlerim Allah'ın dostlarını sevmek alimlerini velilerini sevmek salihlere muhabbet beslemek öyle bir amel öyle bir fazilet ki insanı o sevgi onlara katıyor cennette de onlarla buluşturuyor ahirette de onlarla birleştiriyor hatta onlar ne ilerilerine dahi çıkarttırıyor işte bunların müşalinden olmak üzere İbrahim İbn Edhem Hazretleri Evliyanın büyüklerinden radıyallahu teala Uzat Berk Sultanı idi yani kral idi, padişah idi imanlı salih evvel sahibi takvas ama tabi Allah'ın hususi velilerine dahil olamadan evvel krallıkta bulunuyor idi onların krallığı bile bizim sofiliğimizden eftaldir çünkü onlar öyle adaletli insanlar öyle ibadetli insanlar evvelce krallar bile şimdiki hoca geçinenlerden üstünüz bir gece hanımıyla yatakta yatıyorlar ipek atlas yatak yorgan içerisinde kral tabi bu sarayda hanımına diyor ki hanımıyla konuşurken İnşallah dünyada böyle beraber olduk Rabbim cennette de böyle beraber eder diye böyle bir konuşma geçiyor aralarında yani öyle ya dünya biter iki gün sonra ayrılık var sen bir mezara ben bir çukura ahiret ne olacak ebedi sonsuz hayat ya i̇şte orada da cennette birleşecek ebedi beraber oluruz ayrılmayız inşallah diye de bulunuyorlar o sırada sarayın tamında bir tıkırtı ayak sesleri duyuyor Allah Allah bu sarayın damında bu zamana kadar kimse çıkıp da keçip dolaşmaz gece yarısı bu kadar bekçi muhafız var kapıda kim çıktı yukarıda Efendim, böyle gürültü yapıyor açtı camı bağırıyor kim o damda kim var tabi göremiyor gece bir ses işitiyor diyor ona ki yabancı değil diyor bir devemi kaybettim de Burada devemi arıyorum diyor. Allah Allah ve adam sarayın damında devenin ne işi var diyor ona. O da ona diyor ki ipek atlas yorganlar yataklarda cennetin ne işi var diyor. O diyor ki karısına cennette beraber oluruz. O İbrahim dedemin içine ateş düşüyor ateş düşüyor tabii ki dünya lezzetleri fazla aşırı giderse ahiret lezzetlerine ne olur? Engel olur. çünkü yani ahirette Rabbim <gülüyor> kâfirler cehennem ateşine gösterildiği vakit, getirildiği vakit ezebtum tayyibâtikum biha onlara denecek ki siz dünyada bütün lezzetlerinizi bitirdiniz. Yediniz, içtiniz, her keyfi yaptınız şu kafirleri görmüyor musunuz keyiflerini dünyada tatmadığınız bir zevk bir eğlence bırakmadınız şimdisi ahirette nasibiniz ancak ateştir bu bizi korkutması lazım bak bizde bizde de çok keyif var bizde de çok lezzet var bizde de çok zevk var yani evlerimiz ocaklarımız rahatlığımız çok rahatlık da biraz bize batıyor yani has yatak töşek yastık da bizi uykuya çekiyor Gecelerde kısaldı şimdi, sabah namazını da kaçırttırıyor bize, yatakta geçırttırıyor bize yani. Bunlar ahirette ne olacak? O kadar yiye iç yataşa, birlere ikilere kadar televizyon seyret, soğuk meyveler ya çaylar iç, işte, temlik çaylar, köpüklü kahveler, ondan sonra yataşa namazı kaçır. E, Sonu ne olur bunun? İbrahim Ethem'e öyle dedirtiyor Mevla. Kim idi bu zat? sarayın damından bağıran İbrahim karısı karısıyla beraber uykusunu kaçırıyor sabahı sabah ediyor uyuyamıyor ki biz olsak delinin biri nereden gelmiş tam ya, yat ayağı yataşa deriz be ama ona vaaz ne yapıyor o söz ne yapıyor ona tesir ediyor etki ediyor nasıl uyusun şimdi bu yataklar diyor bu sarayın yataklarında biz cennete nasıl gireceğiz bu keyifle diyor uykuyu kaçırıyor sabah oluyor hükümet erkanı toplanıyor meşvere heyeti tabi hükümet meseleleri devlet mesele konuşulacak vezirler ağalar paşalar bakıyorlar ki padişahın yani keyfi yok düşünceli geceden de uykusuz geçirdi öyle düşünüyor daldırmış onlar da merak ediyor yahu nedir derdi bunu padişah biraz sert oldu mu üzüntülü oldu mu yakınları ne var? hemen tedirgin olur ulan bana mı bir şey düşünüyor öbürüne mi bir şey düşünüyor kimden razı değil ki Herkes merak o ona soruyor, bu buna soruyor, kimse bir şey bilen yok. Bir de kapıya bir zat beliriyor. Halbuki daha kaç tane efendim şey var? Bekçiler, engeller. O pat düşüyor kapıya. Nereden geldi bu? Durmur, ne duracağım ya? E ne yapacaksın? Biraz burada istirahat edeceğim, birkaç gün burada kalayım diyorum diye. Ya burası padişahın sarayı sen nereye geldiğini zannetiyorsun ya? Burada padişahın efendim toplantısı var ya sen. İbrahim Edem Hazretleri de o arada paturtu gürültü. ne oluyor kim oldu gelsin selamun aleyküm aleyküm selam kimsin ne istiyorsun Diyor bir misafirim diyor kalacak han arıyordum da buraya geldim bir gün kalayım bari burada Allah Allah ya diyor burası benim sarayımdır sen, babanın hanı mıdır sen nasıl burada kalacaksın peki diyor senden evvel burada kim vardı dedi babam diyor Ondan evvel babası diyor, yani atadan babadan kalıyor ya krallık. epe gidiyor. Birinin gidip birinin geldiği yere han demezler de ne derler? O sen dün geceki adama benziyorsun diyor. Yani acayip laf konuşuyor biliyor musun? Öyle ya krallar o gidiyor o geliyor o gidiyor o geliyor. Ne derler buna? Han derler. Ne olacak? Dur Allah aşkına kimsin? Der gel şimşek gibi kaybettim bu düşüyor peşine sarayın bahçesinde öyle çiçekler özel çiçekler yetiştirme böyle yerler döşemişler ki bahçede ayağını basanın kafasını koparıyorlar o hepsini eziyor, çiğniyor, kırıyor, geçiriyor yani koşuyor peşine düşünmüyor nereye bastım sarayın etrafında yakalayamıyor da ta sahralarda uzakta yakalıyor tutuyor Tabi o bekliyor ona da öyle yakalanıyor ona yani. Bekliyorum. Yoksa bulamaz. Ya Allah aşkına kimsin sen? İçime bir ateş attın gibi. yaktın diyor sen benim. Sen kimsin? Ben Hızır'ım diyor. Aleyhissalatu vesselam. Mevla bir adamı dostluğuna çekecekse işte Hızır Aleyhisselam'ı yolluyor ona. Ey büyük adam olacak çünkü onun için. Diyor ki, ne diyorsun bana şimdi? Ben nasıl adam olurum? Cennet yolunu nasıl bulurum? Rabbime nasıl kavuşurum öyle ya? Yol göster. Madem ki ipek atlas yatak gorganında bu keyiflen olmuyor. Nasıl olacak? Diyorlar ben sana bir yol gösteririm. Biraz zoruna gider, ağrına gelir ama yaparsan büyük iş var nedir o sende krallıktan dolayı bir enaniyet var kibir var kurur var onu kırman için evvela senin yapacağın nedir dağlardan odun toplayacaksın hamamlarda su ısıtacaksın müslümanların sırtını kesileceksin Allah rızası için Oho, ben bile yapmam o işi kral olmadığım halde hiçbir padişah bırakacak tacı taktı hamamda kesicilik yapacak i̇şte bu işin dersi buradan başlıyor ilk ders nedir nefsi kırma ne yaptı Üftade Efendi Hazretleri? Aziz Mahmud-u Udayi, Bursa Kadısı'na Koca Bursa Kadısı, onun da kıssası var ya uzun Kürklü Kürklü Kadı. Ne demek o zaman Kadı demek, ne demek? Vali demek. E? Neyse Üftade Efendi'ye bağlanınca efendim, Eskici Mehmet Dede'yi evvela buldu, oradan Üftade Efendi'yi buldu, neyse. Sonunda Ne ders verdi ona, ne yapacaksın? Bursa çarşısında ciğer satacaksın. Ciğer. Ana! Kadı kürkü çıkaracak, ciğercilik yapacak. İlk ders nedir? Nefsi kırmak. Benlik gidecek. Çünkü benlik olan yerden Mevla'nın nuru yok. Bunun üzerine İbrahim ibn Edem diyor ki ben senin dediğini yaparım. Bak nasıl birden dönüş yaptım Mevla'yı. Ya. Yaparım ama bana müsaade edersen gideyim, devlet işleri ortada kalır, hükümet boşta kalır, mesuliyetlerim var, ben yerime adam bırakayım, karı, çoluk, çocuk var, onlara bir akıl vereyim, nereye gidiyorum, nereden geliyorum, böyle bıra bırakıp çıkamam. Diyor ki senin ne kadar çok vaktin var gideceksin, işleri düzelteceksin, bitireceksin, geleceksin öyle yok diyor. Belki gideceksin ama dönemezsin, Ezra Ali Hasan peşindedir. Ölüm çok yakındır. Dünyanın işi ne zaman düzelir? Ben şimdi çok öyle biliyorum. Adam diyor ki şu işimi bir düzelteyim de hacca gideceğim. Gitmeden ölüyor. Sen Dünyanın işi ne zaman düzelteyim? Oğlumu evlendireyim, yok torunumu bilmem ne edeyim, onu başka göz edeyim. Şu borcumu ödeyeyim, şu alacağımı alayım derken ahiret geliyor. Hızır Haleyhisselam diyor ona ki o kadar vaktimiz yok diyor. Bu çıkış çıktın daha geriye dönüş yok diyor karıyı bırak çocuklar bebekler hepsini bırak onlar en büyük velilerin makamı bu şimdi Bu biz bunu dinlediğimiz zaman aklımız duruyor tabi nasıl yapılır bu işler bizim işimiz değil ama bunlar büyük insanlar bunun üzerine çıkıyor dağlardan odun kesiyor hamamlarda müslümanların sırtını kesiyor Tabii bütün millet diyorlar padişah delirdi tacı taktı bıraktı hamamcılığa döktü delirdi ne derler adama mübarek bir gün hamama girecek kapıda hamamcı diyor ona parasız ücretsiz buraya sokmam para ver de gireceksin ah diyor tüşüyor bayılıyor bütün millet başına toplanıyor ne oldu bu adama ya bir de ayılıyor niye bayıldın ya diyor şeytanın evine parasız sokmuyorlar rahmanın cennetine bedava girilir mi diyor ya iman olmadan ameli salih olmadan tuvalete parasız sokmuyorlar tuvalet şeytan evi Allah'ın cennetine nasıl bedava gireceksin Hiçbir ibadet yapmadan. Hiçbir fedakarlık yapmadan. Onun için her şeyi terk ediyor o mübarek adam ya. Nefsini eritiyor, bitiriyor. Bir gün oturmuş deniz kenarında kömleği yırtılmış, çıkartmış, onu yamalıyor, dikiyor. Yüzü denize doğru, arkadan yoldan zamanın valisi bütün etrafı korumaları, haşmetli adamlarla geliyor evvelce hepsi onun nesiydi? memuru gibiydi o kraldı. E şimdi tabi hepsi diyorlar ki padişah delirmiş. fakat bu vali tam onlar karşısına gelince içinden geçirir ki acaba bu zatın tacı tahtını terk edip bu hale düşmesindeki hikmet neydi? anlayamadık yani bu sebebi neydi bu? deyince hiç İbrahim Adem e arkadan geçene bile bakmıyor kim var kim yok onun yüzü denize doğru adama baksan bile kalbinden ne geçirdiğini okuyabilir misin o hale geldi ki artık keramete erdi kalpler ona ayağın oluyor hemen iğnesini çıkarıyor denize atıyor balıklar getirin bana iğnemi bütün orası balık kaynıyor bir balık yutuyor iğneyi kapıyor fırlıyor getiriyor o da onu okşuyor sıvazlıyor atıyor yeniden denize iğnesini alıyor eline dönüyor geriye diyor valiye ki şimdi anladın mı diyor hikmet neydi ne demek bu? Ben kral olsaydım, padişah olarak kalsaydım, iğneyi denize atsaydım bu balıklar beni dinler miydi? He? Şimdi kralları kim takar? Padişahları kim takar? Ve cumhur olsan, vali olsan kim kim takar yalama valisinin için? He? Kaymakam idi de şimdi vali oldu. Kim takar yalama kaymakamını deller yani. Kim takar ne demek? Yani İmam Şafii'ye sordular ki Radiyallahu anh. Allah sivri sinekleri niçin yarattı? O da buyurdu ki medilleten lil muluki, sırf krallara rezillik olsun için yarattı. Adam krallar evvelce ne tutarlardı padişahların başında yelpaze. Niçin sinek kovmak için? Böyle adamları var idi. Yine de aradan bir sivrisinek gelir tabii onu kaçar oradan bir kaçamak yapar. Sokar. Koca padişah olmuş ancak kaşını e seni sivri sinek nasıl sokar ya? e kim takar ya? o gayrmaka mı bu demek yani sinek takmıyor ki onu balık dinler mi onu hayvanlar dinler mi onu Resulullah Efendimiz'e hiç sinek konmazdı sallallahu aleyhi bit yanaşmaz pire yanaşmaz bütün vahşi hayvanların içine otursun haşeratın arasında bulunsun bir tanesi yanına gelmez he sen kral olmuşsun hadi gel akreplerin yılanların içine bir otur bakalım da seni sokmasınlar he zaten sinekler akrepler Tam ense kulak yerinde kelle kertan arıyor. Allah kan alacak damarı biliyor. Benim gibi cılız adamda ne bulsun ki? O da arıyor öyle bir kral sokayım da bari bir şeye değse. Öyle ya. Kelle arıyor orada. Seni ben takar mı? Abdülkadir Ceylani radıyallahu teala Seyyid idi Rasulullahın torunlarından. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ona da sinek konmaz idi. Müritlerinden birisi... Birine diyor ki bizim şey efendiye sinek konmaz. O da diyor hadi gitme sinek adam ayırır mı diyor. Herkese konar. Ya bizim efendiye konmaz. Konar mıydı konmaz mıydı. Bir deneyeceğiz. Bir gün böyle kürsücü kurulmuş. Bağdat'ta sahrada sohbet ederdi binlerce insana. Tabi sinek de bol. Herkese konuyor. O adam da o deneyecek adam kürsünün tam önüne oturmuş. Hani mübareğin yüzünü göreyim. Sohbetini anlayayım diye değil. Sinek konuyacak mı konmayacak mı? O da teftiş için orada böyle bakıyor vaazda onun için işte bu vaaz dinleyenlere bakarsın çok iyi seyrediyor beni ama sinek mi kovalıyor ne yapıyor belli değil yani herkese güvenilmez nasıl dinliyor beni diye niyeti ne şimdi sinekler vız vız oradan gidiyor buradan geçiyor konan yok kalkan yok ya diyor, acaba böyle mi rast geliyor yani öyle ya yaklaşır da uçar öbür tarafa gelir bende yani zannederim böyledir ama aslı nedir tam düşünürken Abdülkadir Geylan Hazretleri radıyallahu anh, buna diyor ki bizim üzerimizde ne dünya pekmezi var ne ahiret balı var sinek bizde ne arar diyor ne demek o bir insanın derdi dünya olsa yani ki dünyayı kazanmak dünyada zevklenmek lezzetlenmek bunun bu derdi niyet o dünyanın pekmezi gibi. Pekmeze sinek çok konar. Bu adam pekmezli adam. Dünya dünya derdinde. Onun için ona dünyacı adama sinek ne yapar? Çok konar. Peki bir adamın derdi ahiret olsa. Ne demek ahiret? Ah cennete gideyim. Cennete niye gitmek istiyorsun? E cennete gideyim. O beni çok yemek var, iyi içmek var. Cennette şöyle huriler var şunlar. Ha, derdim evlânın rızası değil. Derdi yine ahirette de lezzetlenmek. Onda da ahiretin balına benzetiyor. Tamam dünyadan iyidir bir, bir manada ama yine de onda da baldan bir şey var. Bala da sinek konar. Ama bir adamın derdi sırf Mevla ise. Ben senin rızanı kazanacağım. Sen beni nereye korsan koru ya Rab. Benim rız rızanı bana ihsan et. E bu adama sinek konan. Ya. Onun için... İbrahim Edem Hazretleri valiye ne diyor? Şimdi anladın mı diyor hikmeti neydi? Ben kral kalsaydım kimse lafımı dinlemezdi. Ancak insanlar dinler o da ne olacak geçici bir müddet. Ama bak şimdi bütün hayvanlardaki beni sayıyor, seviyor. Çünkü alim için, Allah'ın dostu için balıklar istifare ediyor. Ya hadis-i şerif. İbrahim Edem Hazretleri kemale erdikten sonra had yoluna çıkıyor. Kabe'ye varmak demek onlar için, mevlaya varmak demek. Çünkü bizim gibi, biz hacca gidiyoruz Kabe'nin taşlarına. Peki o Kabe'nin Rabbine varmak o başka bir alem. Hocam ben herkes hacca gidiyor, herkes hacca gidiyor mu? Herkes aynı makama, aynı huzura eremiyor. Ne gibi namaz? Namaz kimin huzurudur? Namaza duran Allah ile arasından 70 bin perde kalkıyor. Tamam, şu cemaat şurada namaza duruyoruz. Herkesin kafası çifit çarçısı. Kimin öyle adam var ki namazda yumruk bursan duymuyor efendim hazreti Ali diyor ki e, süngü saplanmış e, kendisine sırtına ot ok girmiş bayıltmadan çıkarılarsa çok acıyacak namaza durayım da öyle çıkarın diyor namazda duymaz diye yani ameliyat diyelim şimdiki türkçede ameliyat yani ameliyat namazda yapın diyor bu ne demek ya <gülüyor> morfin yok, uyuşturucu yok, ayık adam namaza duruyor, çekiyorlar, çıkarıyorlar namaz bitiyor diyor, çıkarttınız mı? hiç duymamış şimdi öyle bir adam var, öyle bir namaz kılıyor zelzele olmuş, caminin yarısı yıkılmış o diyor, git buraya ne oldu? duymuyor bir de bizim namazımıza bak sinek şuradan kalktı, şuraya kondu sineğin peşinde böyle bakıyoruz, bana mı gelecek sivri beni mi soktu, kim soktu öndekinin pantolu şöyleydi, çorabı böyleydi e bizim namazımızda şimdi Allah'ın huzuru var mı? Onun için herkesin haccı bir mi? Herkesin namazı bir mi? Çıkıyor mübarek hacc yolculuğuna, katılıyor bir kafileye. Kafile dedi o zaman İbrahim Ethem'den bahsediyorlar. Bütün dünyaya şanı şerefi yayılmış. Çünkü sultan iken tacı tahtı bırakmış olduğu için meşhur oldu. Büyük veli olmuş, keramet ermiş diyorlar. Kimse de tanımıyor bu vale onları dinliyor, dinleyince korkuyor ki nefsime kibir gelir. Zaten canı çıkmış nefsine. Efendim nefsinden kibri sökene kadar öyle ya benlikten geçene kadar ne odunlar taşıdı hamamlarda keseler yaptı bu kolay gitmedi bu benlik. E şimdi millet başladı bu sefer evliya oldu deme. Hadi krallığın kibrinden kurtuldu. E şimdi de evliya diye hürmete başladılar. E yine insana ne gelir? Bir benlik gelir. Allah muhafaza için. Onun için mübarek orada onlar onu methederlerken diyor ki o İbrahim Ethem dediğinizi diyor ben iyi tanırım diyor beş tara etmez adamdır diyor şimdi onlar tanımıyorlar kimdir diyorlar ki tövbe ya estağfurullah de ağzını topla evliyan aleyhine konuşulmaz çarpılırsın diyorlar biliyor musun o da şimdi kendisinin hakkında konuştuğu için rahat başkasının hakkında konuşmaz da ya diyor onu ben deneyimi tanıyorsunuz insan en iyi kendini tanır tabi değil mi onu benden iyi mi tanıyorsunuz diyor. Hiç adam değil diyor ya. Vay anazını sen evliyanlarla öyle konuşuyorsun Ne eşkıya adamsın. Kalkıyorlar buna bir araba sopa. Tayo da iyi o bayıla yani seviniyor. Ben diyor nefsin diyor. Sen evliya oldum diye kibirlenecektin. Ha ya sopaya otur aşağı. Şimdi biz olsak nasıl? Biz olsak o o dediğiniz adam benim ya o. Ve o da efendim ben olmamalı lüzum yok. Ben onu tanıyorum, onun ahbabıyım. O, o hocanın iyi adamıyım. Oradan bile bize bir şeyler giriyor yani böyle. Düşün ki kendimiz olsak nasıl satacağız? Adam da diyor ki mübarek o sopayı hiç kendini belli etme Hatça geliyor. Kabe muazzamaya tavaf. Epey zaman Mekke'de kalıyor. Radıyallahu anh. Büyük adam. Tabi o zamanlar Kabe tavaf tenha. Bir kere, bir gece bakıyor ki kimse kalmadı tavafta, Kabe tavafsız kalacak. Kabe tavafsız durmaz. O anda bir kişi tavafı bitirecek yani Kabe boşalacak diye. Hemen koşuyor mübarek ki boş bırakmayayım tavafsız. Bir de bakıyor bir deve de ondan evvel koşmuş. Türk nefes bir deve koştu geliyor. Allah Allah diyor ki demek Mevla burayı tavafsız bırakmaz. İnsanlar bıraksa hayvanlar tavaf ediyor, kuşlar tavaf ediyor, rüzgarlar tavaf ediyor, melekler tavaf ediyor, hepsi tavaf ediyor. Kabe'de kendini tanıtmıyor fakat bütün millet de duymuş adını tanıyanı az oğlu büyümüş delikanlı olmuş bebek bırakmış idi onu firiz gibi delikanlı olmuş babamı nerededir soruyor Mekke'ye gitmiş diyorlar İbrahim'e geliyor Kabe'ye soruyor soruşturuyor bir tanesi tanıyanlardan göstermiyor onu ona Tavafta İbrahim Ethem Hazretlerine Diyor ki bu genç delikanlı seni soruyor Bak O da ona bir bakıyor Hemen kan kaynıyor da bir içinden Bir sevgi geliyor ki bu benim oğlum da anlıyorum Ne kadar da geçse İnsan evladını tanıyor O anda bir korkuyor ki Neden ben bu kalbimden Allah'tan gayrı bütün sevgileri atana kadar Canım çıktı Şimdi bu evlat sevgisi benim kalbime yine bir girerse Mevla'nın sevgisiyle Kalpte bir sevgi ne olmayacak ortak olmayacak müslüman çalışacak karsanacak evlenecek doğuracak müslüman her işi yapacak ama kalpte Allah'tan gayrisinin sevgisi kalpte bulunmayacak çünkü el kalbü mümini beytullah müminin kalbi Allah'ın evidir o ev ancak sahibine teslim olacak bizim kalbimiz ne çıfıt Her herkesin sevgisi derdi taşkala orada halbuki bu olur mu ya o anda ne diyor biliyor musun oğluna gidip kucaklayıp bizim Bizim Türkler tavafta birbirini tanıyanlar buluşsalar var ya tavafı bırakıyorlar öpüşüyorlar ha ha ulan tavaftasın ya dur hele İstanbul'dan beri orada buluşmuşlar ya ben çok görüyorum öyle tavafta ha ha Kabe'nin yanındasın ya ne işin var köye hasret gideriyorlar orada muhabbet yapıyorlar evet İbrahim Edem oğlunu görüyor da kaç sene görmemiş bakıyor ki kalbimde bir sevgi bir muhabbet bir sevgide ortaklık Mevla'nın sevgisine bir bölünme yapacak Ya Rabbi diyor ya onu al ya beni al e bu makamdır bu bir haldir bu bir mertebedir senin benim yapacağım laf iş değil söyleyeceğim söz değil oğlunun da demek geceli gelmiş o anda tavafta vefat ediyor çünkü babasıyla görüşemedi orada vefat ediyor ya onu al ya beni al ne demek yani sen senin sevginden gayri bir sevgi kalbime girecekse Beni senin sevginden ayırma be, öylece al kabul et diyor. Oğlu evveli. Kabe'nin astarına sarılıyor. Niye acil? Evliya yallarıyor. Diyor ki: Hajar dul qalqdurun fihaaka, wa idam tul giyalil kayarak. Vela uqta jni. And yeah. dırun ve men yerhem Ya Rabbi senin aşkın uğrunda bütün mahlukatı hatta tacı tahtı saltanatı bile terk etti Senin cemalini göreyim için çoluk çocuğu yetim etti Öyle bir sevgiye tutuldum giriftar oldum ki bu sevgi de beni paramparça kessen doğrasan yine de benim kalbim senden gayrı'na dönmez Allah'ım diyor Biz öyle miyiz Allah'a ne kadar seviyorsunuz? Canımızdan çok. Ondan sonra bir imtihan ettiği zaman Ya Rabbi bunu da bana niye yaptın, beni de nereden buldun diye başlıyoruz isyanları oynamaya değil mi? İsmail Aleyhisselam'ı yatırdı, boğazına bıçağı dayattı değil mi? Ha, i̇mtihanlar var. Müslüman devamlı imtihandadır. Allah'ı seviyorsan onun yolunda can da vermek gerek, mal da vermek gerek. Her türlü işkenceye, eziyete katlanma. Dostlar böyle yap. Sen... Kuru kuruya kurban olayım, bedava, Allah'a kurban olayım. Lafla yok. Ya Rabbi, zayıf kulun sana geldi, bunun günahlarından geç. Sana yalvarmak arzusuyla geldi Kabe'ne. Sarıldı astarına, her ne kadar sana isyan etmiş ise, günahı var ise de, senden gayri bir mabuda secde etmedi Ya Rabbi. Bu bizim için de bir müjdedir bu söz. Biz de aynı böyle yalvaralım. Nasıl? Ya Rabbi biz isyankarız. Biz günahkarız. Biz bu zamana kadar sana çok isyan günah etmiş. Ama senden gayri bir ilaha tatmadık elhamdülillah. Senden ne secde yapmadık elhamdülillah. Yani günahlarımızı neye bağışla? İmanımıza bağışla. Tevhidimize bağışla. Madem ki senden ne seydi etmedik, bizi de ancak affedecek ses. İlahi, asi kulun sana geldi, suçlarını, günahlarını itiraf etti. Affedersen bu sana yakışır, şanındandır. Yok kapından kovarsan, mahrum edersen. O zaman senden başka bana kim acır ya Rabbi dedi. İbrahim İbni Edhem radıyallahu anh. Ne büyük adam o? Peki nereden erdi bu makamlara? Neyle yükseldi bu mertebelere? Bir gün Cebrail Aleyhisselam'ı gördü zuhuratta. Elinde kağıt kalem yazıyor. Sordu ey Cibril ne yazıyorsun? Cebrail Aleyhisselam dedi ki Allah'ın dostlarını yazıyor. Dedi bak bakalım listede benim ismim var mıdır? Baktı baktı baktı dedi yok. Eyvah bu kadar uğraştığımız boşa gitmiş. Ben zaten biliyordum dedi. Allah'ın dostu olmak kolay değil. Pek ey Cibril dedi ben Allah'ın dostlarından olamadımsa o listenin yazdığın listenin en sonuna yazar mısın ki bu dostları seven İbrahim Edem seven Öyle ya, bu, bu da yalan değil ya ben evliyat değilim ama onları sevenlerdenim o zaman Rabbimizden nida gel ey Cibril onu listenin başına yaz ha, İbrahim Edem Allah dostlarını seven İbrahim Edem ne olmuş velilerin başına geçtiği onun kardeşlerim bu sevgiyle yaşayalım. İnşallah bu sevgiyle ölelim, bu sevgiyle kalkalım. Ya artistleri sevsek, ya dinsizleri, tonsuzları, tansözleri sevsek. Ne olurdu halimiz? Bak şimdi alimleri seviyoruz, velileri seviyoruz, şeyhleri seviyoruz, sahabeyi seviyoruz. Bak geçen gece külliyede, cumartesi gecesi gelenleriniz oldu. Ne büyük bir toplantı oldu. Efendi Hazretleri Muhammed Efendi Hazretleri Teşrif buyurdu. Mekke'den Resulullah'ın torunu geldi. O millet nasıl tezahürat yaptı? Nasıl böyle kalktı aya Elhamdülillah. Niçin? E Allah'ın Resulullah'ın torunu. E Allah'ın dostları, alim kulları, veli kulları. Tabii onları seveceğiz, seveceğiz. Dinsiz, donsuzların peşinde mi gideceğiz ya? Bu artistlerin peşinde mi gideceğiz? Nedir bu millet milyonlarca nesil? Bu efendim... Neydi o belirsizlerin hayranı olmuş be? Ciğeri para etmez bunların. Tahreti kuşluyor bunların. Bunları seyretmekle ömrü geçiriyor bu millet. Biz nasıl Allah'ın dostlarını bırakırız düşmanlarının peşine gideriz? Dikkat edelim. Bu sevgi en büyük sermayemizdir inşallah. Şefaata bunlar vereceğiz inşallah. İmam Şafii öyle buradır radıyallahu anh. ''Uhubbus ve lestu minhum.'' لعلي <gülüyor> ان iyileri seviyorum ama ben onlardan değilim diyor. Kendisi halbu başında gelir müstehit. Onların ümmetine şefaatlerine ererim. Ve ekrahu men maasi ve in kunna savan fil bidaa. Ticareti karı işi gücü günahtan başka bir şey olmayan insanları sevmem. Her ne kadar bizim de onlarla sermayemiz müşterektir. Biz de günahkarız diyor. Ama dostları seviyoruz elhamdülillah. Onun için Cemaatları bırakmayalım salihlerden ayrılmayalım velilerin cemaatına girelim ve dünya ahiret o sevgiyle yaşayalım o sevgiyle ölelim o sevgiyle haşrolalım inşallah <gülüyor> efendim kardeşlerim inşallah sohbetler devam ediyor yaz demeyeceğiz güz demeyeceğiz sıcak demeyeceğiz Allah'ın yolunda geleceğiz birleşeceğiz televizyon başlarında oturup seyredenler televizyon başından vaaz dinlemek kimin işidir ya kütürüm olacaksın ya kadın olacaksın ya efendim ama yani elinden tutup seni camiye getiren kimse bulamasan o zaman dinlersin Ama sen şimdi camiye cematı ayağın yürüyor da bu cemaat bırakılır mı bu namaz bırakılır mı cemaatla zikir bırakılır mı Onun için hepinizi davet ediyorum İzmit ve civarını ve havalisini Efendim bu yayınları dinleyen bütün Müslümanları Allah için bu yola hicret etsinler, bu yola adım atsınlar, dostlarla beraber, bak bu cemaat ehl sünnet, Allah'ın sevdiği kulları, Müslüman kulları, namaz ehl-i zikir ehli cemaat, bu cemaatlara girsinler inşaAllah. Ahirette de, ve ذِي عِبَاد۪ي وَدْخُل۪ي Ruh bedenden çıkarken, gir dünyada kullarımın içine gir dostlarımın arasına ahirette de buyur gir cennetime diye Rabbim cümlemize nidah eylesin inşallah burada kullarımın içine gir orada cennetime gir burada dostlarımın arasından çıkarsan orada düşmanlarımdan gir cehenneme derler Allah muhafaza etsin çünkü düşmanların yeri cehennemdir seven sevdiğiyle beraberdir arkadaşlar hepimizden yardım istenmektedir 13'ün bu mübarek cemaat, bu mübarek sohbetin ardından buradan günahsız af olarak çıkarız inşallah. Çıkarken de boş çıkmayız inşallah. Boş dönmeyiz inşallah. Siz bana yardım ederseniz, ben de size yardım ederim Allah. Im. Siz ne verirseniz, yerini ben dolduracağım Allah buyuruyor. Benim yoluma verirseniz, rızkınızı bol ederim, kabrinizi geniş ederim, kalbinizi geniş ederim, cennetinizi geniş ederim Allah buyuruyor. Cimrilik mümine yakışan bir huy değil Resulullah buyuruyor kötü huyla cimrilik bir müminde toplanmaz Allah muhafaza etsin mümin isek bu cimrilikten kurtulalım cömertlik damarımızı çalıştıralım elimizi hepten açıp ne var ne yok verip de ondan sonra ağzımızı havaya açmayalım ama bizi Allah'ın verdiklerinden de onun yoluna bir miktar infak edelim karşılığında Rabbimizden niyaz edelim inşallahu rahman وامين جوهنا رب العلي على المهاب الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين اللهم انزل كل الجنة فما قرب اليها من قبل ما عمل ونعوذ بك من النار ما قرب اليها من قبل ما عمل Allahümme na'cilu ve min hayrimat sallallahu aleyhi ve sellem na'udhu bikum sharra sallallahu aleyhi ve sellem bala ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya rabbi da sevdiklerini ilhaka ile dostlarının sevgisiyle kalplerimizi mamur eyle Amin. düşmanlarından uzak eyle Amin. ya rabbi sen fadlikereminle dostlarına layık Onlara yakışan ameller bize de nasip eyle. Ya Rabben alemin ve ahiren nasip ölünceye kadar yolunda sülük etmek nasip eyle. Cennet yolunu bize kolay eyle. Melekler istiğfarına ehil eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı Gün günbegün bu yolda aşk ve şevkümüzü ziyade eyle. Fazl-ı Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Şurada arzu hali olan hastalara acil şu saatte şifa ihsan eyle. Ne derdi olan varsa şu mübarek cemaatta devasını lütfeyle Ya Rabbi. Ne borcu olan varsa ödeme kolaylığı ihsan eyle. Geçim darında olanlara geçim genişliği ihsan eyle. Kalbi darda olanlara kalp ferahlığı eyle. Sıkıntıda olanları ferah diye ya Rabbi. müşkillerimizi hallü asan eyle. Ailelerimizi bize yar eyle, itaatkar eyle. Oğullarımızdan, kızlarımızdan, nesillerimize kıyamete kadar dinle hadim eyle ya Rabbi. Ocaklarımızı Kur'an sünnet ocağı eyle. Ya Rabbi Türkiye'yi en yakında ehli sünnet düzeni nasip eyle. Ehli sünneti iktidar eyle. Engellerini bertaraf eyle. Ya Rabbi ölmeden Kur'an nizamını bize hakim eyle ya Rabbi. E, ailelerimize hakim eyle ya Rabbi. Evvela ocaklarımıza hakim eyle, sonra bütün İslam alemini hakim eyle, küfrü mahkum eyle, şirk düzenini defuraf eyle, ya Rabbi. ya Rabbi bütün hayırlı muratlarımıza dünya ahirette nail eyle. Amin. Amin diyen şu dillere cehennem ateşi değdirme, şu ayakları cehenneme haram eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizden evvel ölenlere garik garik rahmet eyle, kabirler nur eyle. Ya Rabbel alemin ve ya hayren nasirin ve ya Fatihin Sen bu cemaatlarımızın ve bundan evvel sana yolladığımız, ısmarladığımız bütün kadın erkek cemaatimizi ya Rabbi, ruhaniyetlerini bizden haberdar eyle. Ay. Cemaatimizden hoşnut razı eyle. cevaplarımızı ishal eyle. Ay. Hediyelerimizi ulaştır Ya Rabbi. Kabirlerini nur eyle. Cennet bahçesiyle Ya Rabbi. Bize de arkamızdan böyle dua edecekler. Nasip eyle Ya Rabbi. Bu yolda yaşat, bu yolda al bizi Fazıl Kerem'inle. Buyurun ruhları için bir kelime-i şehadet okuyalım. Eşhedü en la illa illallah Eşhedü en la abdu ve rasul. Şehadetlerimizi kabul eyle. Ruhlerine ishal eyle. Eyle. bize de ölürken nasibeyle ya rabbel alamin sallallahu aleyhi ve Muhammed ya Rabbim Habibine bağışlasın, şefaatine kavuştursun, şikayetinden muhafaza buyursun. Doğduğu mübarek Rebül ayına ve mevlid gecesine de cemaatimizle beraber kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Amin. Doğum gecesinden evvel onun hakkında gereken bilgiyi, gereken sevgiyi ve mevlid gecesinde de onun sevgisini zirvelere çıkaracak şekilde muhabbetiyle müşerref eylesin. Amin. İlâ şerefi ruhu Nabi Muhammedin sallallahu ve sellem ve alihi ve ashabihi ve meşâhina kâfe ve ilâruh muammât, namât, müslûh muammât ve ilâruh muammât, zûkruu fiyâzi l